40 hadis. Riyazu Salih'inden seçilmiş hadisler. 6. İman 70 veya 60 kadar daldan ibarettir. Bunların en yükseği la ilahe illallah demek, en aşağısı da insana zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Utanmak da imanın dallarından biridir. Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. O kadarını da bulamayanlar güzel bir söz de olsun kendilerini korusunlar. İki kişilik yemek üç kişiye, üç kişilik yemek de dört kişiye yeter. Ey insanlar, selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve onlara yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız. Bu sayede selametle Cennete girersiniz. Binitli olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana selam verir. Buhari'nin bir rivayetinde küçük büyüye selam verir ilavesi vardır. İnsan ölünce üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden... Hayırlı evlat. Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuğuna duası. Beş vakit namazın benzeri, sizden birinizin kapısı önünden akıp giden ve her gün içinde beş defa yıkandığı bol sulu bir ırmak gibidir. Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Peygamberlerin sünneti fıtrat 5'tir Yahut beş şey fıtrat gereğidir. Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kırtmak. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da geçen namazıdır. Ramazan orucunu tutan ve buna şevval ayında altı oruç daha ekleyen kişi bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Pazartesi ve perşembe günleri ameller Allah'a arz olunur. Ben oruçluyken amellerimin arz olunmasını isterim. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. İki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz. Malı uğrunda öldürülen kimse şehittir. Malı uğrunda öldürülen şehittir. Kanı uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda öldürülen şehittir. Ailesi uğrunda öldürülen şehittir. Ortalık kargaşa içindeyken ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Allah'a yemin ederim ki, Cenab-ı Hakk'ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidayete kavuşturması, senin en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah'ı zikretmek ve ona yaklaştıran şeylerle ilim öğreten alim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadıkayı cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat. Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ağartsın. Kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi bizzat işiten kimseden daha iyi anlar ve korur. Bir kimseye. Bildiği bir konu sorulduğunda cevap vermezse kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vurulur. Allah Teala kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur. Dile hafif, mizahına konduğunda ağır gelen ve Rahman olan Allah'ı hoşnut eden İki cümle vardır. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ile azim Ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Ben yüce Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tekrar tenzih ederim. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilaha illallahu vallahu ekber demek Benim için Üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah'ın en çok hoşlandığı söz, Subhanallahi ve bihamdihi demektir buyurdu. Biriniz, namazda tahiyyatı bitirdiği zaman, Dört şeyden Allah'a sığınarak şöyle desin. ve inni euzü bike min azabı cehennem ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel mamat ve min şerr fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından ve kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden, kör deccal'in fitnesine uğramaktan sana sığınırım. Allah ma'firli ma kaddemtu ve ma ahkertu ve ma esrertu ve ma eğlentu ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent Allah'ım. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim, ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Rükuda alemlerin Rabbine tazim ediniz. Secdede ise dua etmeye çalışınız. Çünkü oradaki duanızın kabul olma şansı daha fazladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdir. Allahum aṣlih li din illazi huye ismetü emri ve aṣlih li dünyaya li fiha maaşı ve aṣlih li aakhirte li fiha maa'di ve j alil hayat ziyadeten li fi kül khair ve j alil mevte rahaten li min kül işer. Allahım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda. Hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahım, me ini auzu bıke min al vel keseli, vel cübini, vel heremi, vel bukhul ve auzu bıke min azabil kabr ve auzu bıke min fitnetil mahya vel mamhat. Allahım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sahınırım kabir azabından sana sığınırım hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi Allahumme inni euzubike min şerrima amiltu ve min şerri lam a'mel Allah'ım şimdiye kadar yaptığım bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım Aişe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerle dua ederdi. Allahumme inni euzubike min fitnetin nari ve azabin nar ve min şerril-ğına vel-fakr. Allah'ım, cehennem fitnesinden, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Kendinize beddua etmeyiniz. Çocuklarınıza beddua etmeyiniz. Mallarınıza da beddua etmeyiniz. Dileklerin kabul edildiği zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul ediverir. Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanların ise Allah'tan en uzak kimseler olduğu kesindir. Bugününüz bu ayınız. Ve bu beldeniz saygıdeğer ve dokunulmaz olduğu gibi aranızda kanlarınız, canlarınız ve namusunuz da saygıdeğer ve dokunulmazdır. Tebliğ ettin mi? Hiç kimse bir başkasına fasık veya kafir demesin. Şayet itham altında bırakılan kişi de bu sıfatlar yoksa o söz onu söyleyene döner. Birbirinize kin tutmayınız. Haset etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helal değildir.